Riyadus Salihin adlı hadis kitabını, derleme hadis kitabını okuyoruz. İçindeki hadisleri şerh etmeye çalışıyoruz. Bu haftaki babımız 57. bab. Babul Kanaati ve'l Afafi ve'l İktisad fi'l Ma'işeti ve'l infaqi ve Zemm'is Su'ali min Gayri Darura. Bu babta İmam Nevevi Rahimahullah kanaat iffetli olma insanın Hayatında, yaşam biçiminde iktisatlı olması, zaruret hali olmadan, mecburiyet hali olmadan, insanlardan bir şey istemenin yerildiği, hoş olmadığı babı. Yani bizlere burada İmam-ı Nevi kanatla alakalı, kanaatla ilgili hadisleri zikretmekte. İnsanın yaşamında mütevazi olmasıyla alakalı, iktisat sahibi olmasıyla alakalı, insanlara çok el açmamasıyla, insanlardan çok şey talep etmemesiyle alakalı, hadisleri zikredecek. Çünkü kul, bilmeli ki Allahu Teala kendisini bu dünyada kendisine ibadet etmesi için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattı. İnsan şayet Kendisine böyle bir kapı açarsa, sürekli birilerinden bir şey isteme, sürekli bir şeyler dilenme bahsinin kapısını açarsa, alimler diyorlar ki artık kulluğunu bir kenara bırakıp unutup, bütün hemmi, gayreti, çabası, gayesi ne olur? Mal biriktirmek, dünya malına sahip olmak olur. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına pekiştire pekiştire, vurgulaya vurgulaya, insanlardan bir şey istememelerini onlara bu konuda iffetli olmalarını, bu konuda gayretli olmalarını söyleye söyleye, öyle bir hale geliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, onlardan birisinin sopası, onlardan birisinin asası, onlardan birisinin kırbaçı yere düştüğünde, kardeşinden yardım istemiyor bile, bana bunu ver bile demiyor, hayal ediyorlar artık. Çünkü aleyhissalatü vesselam'dan öyle bir edep, öyle bir ahlak almışlar ki, İstenmesi cahil olan bir hususta dahi ne yapıyorlar? Teraffu ediyorlar. Kendilerini ondan yüksek görüyorlar. Evet. Şeyh, Şeyh İmam Nevi rahimehullah diyor ki: "Ve mâ min fil ardı illâ 'alâ rizquha." Allah Teala'nın şu ayetini zikrediyor bize. "Kâlallâhu Teala Yeryüzünde gezen her canlının rızkı Allah'adır. Kul bunu verecek. Kulun rızık endişesi olmaması lazım. Kul gayret edecek. Kul azim edecek. Ama onun rızık kazanmaktan daha önemli bir görevi var. Önemli bir vazifesi var. O da Allah'a kulluk, abd olabilmek, ibadet edebilmek. Bakara suresi 273. ayeti zikretmiş İmam Nevi Rahimahullah. Diyor ki Allah-u Teala allah Teala kendilerine sadaka verilecek kimseleri sayarken diyor ki Allah yolunda cihat etmekten, Allah yolunda ibadet etmekten alıkonulanlar. Yani imkanları olmadığı için geri kalanlar. Geri kalan fakirler. İşte bunlara verilir. Bunlara hayır yapılır, sadaka verilir. Onların onlar ki lasta dar ben fil ard. Yani onlar öyle fakirler ki yeryüzünde dolaşıp gezip dolaşıp para kazanacak, yolculuğa çıkabilecek İmkanları dahi yok diyor Allah-u Teala onların. O durumdadırlar. Yani yaşadıkları topraklarda kenet kilitlenmiş, kalmış, hareket edemeyen, sağa sola oynayamayan insanlardır. Yahsebu <gülüyor> ama bunların bir özelliği daha var. allah Teala buna bunu vasfediyor, bizlere bunu zikrediyor. Yahsebuhumul cahilu agniyâe minette afuf. Bu fakirlerin, bu garibanların iffetli olmalarından ötürü bu konuda ...sürekli şikayet etmemelerinden dolayı tanımayan kimse onları ne zanneder diyor allah Teala? Zengin zanneder diyor. Yani fakirliğinde bir şeyi var arkadaşlar. Kadri var, kıymeti var, bir ölçüsü var, mertebesi var, derecesi var. Tarif Ama sen diyor onları ne yaparsın? Alametlerinden allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu, peygamberinin... ...zikretmiş olduğu vasıflardan, özelliklerden tanırsın, bilirsin. La يسألون الناس إلحافا insanlardan ne yapmazlar bu kimseler bu fakirler bu, bu yardıma muhtaç olanlar ısrarla istemezler. Sık boğaz etmezler yani. Bir kere isterler ve insanlar onları tanımaz. Tam yani insanlar onları zengin zanneder. Allah Teala bu, bu kimselerden bahsediyor bizlere. Bu ayet gelmedi. Başka bir ayette de Furkan suresi 67. ayette diyor ki: "Vellezina <gülüyor> izenfaku" Allah Teala burada minen özelliklerinden bahsediyor. Onlar ki infak ettikleri zaman, Allah yolunda harcadıkları zaman lem yusrifu. Ne yapmazlar? İsraf etmezler. Ve lem yakturu. sıkmazlar aynı zamanda. Ve beyne zalike Bu ikisi arasında orta bir yol edinirler kendilerine. Ve yine İmam-ı Nebevi Allah Teala'nın Zahiret suresindeki ayetleri zikrediyor. Hepinizin bildiğiler o ma khalaqtul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben ancak cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah Teala ayetin devamında diyor ki ma uridu minhum min rizq. Ben cinlerden, insanlardan ne yapmıyorum? Hiçbir şey istemiyorum. Ma uridu minhum min rizq. Ve ma uridu an beni doyurmalarını da istemiyorum diyor Allah Teala. Yani insanların böyle bir şeyi yok, görevi yok. İnsanların görevi allah Teala'ya kulluk. Hepimiz bu dünyada misafiriz. İmam-ı Nevi ilk zikrettiği hadis Ebu Hurayra hadisi radiyallahu an Diyor ki anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Leysel gina an kesretil arad. Bakın peygamber aleyhissalatü vesselamın literatüründe onun tarifinde zengin kim? Diyor ki aleyhissalatü vesselam zengin çok malı olan kimse değildir diyor parası bankada çok olan, malı mülkü olan, gayrimenkulü olan değildir diyor Esat Walakin el-ğina nefs Asıl zenginlik nedir? Ğina'n-nefs. Gönül zenginliği. Kişinin gönlünde kendini zengin hissetmesi. Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden dolayı kendini bahtiyar hissetmesi. Allahu Teala'dan başka kimseye muhtaç olmadığını hissetmesi en büyük zenginlik. İkinci hadis Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'ma hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, "قد أفلح من أسلم" diyor ki, vesselam, Müslüman olan, teslim olan gerçekten ne yapmıştır? Felaha ermiştir, kurtulmuştur. ve ermiştir. Var rızıkı Bakın. Yani felaha ermenin bir alameti, bir belirtisi de şudur. Peygamber Aleyhisselam bunun birçok hadiste söylüyor. Rızkının kendisine yeterli olması. Allah-u Teala ona bir rızık veriyor. O da kendine o rızkı yeterli görüyor. Sürekli hadislerde geliyor ya. Kendinden üstündekilere bakmıyor kul. Kendinden aşağıdakilere bakıyor. Kulun kendinden üstündekilere bakacağı yer neresi? İbadet alanı. Takva alanı. allah Teala'dan sakınma alanı. Evet, orada kendinden yukarıdakilere bak. Selefi salihinin hayatını oku. Onların ibadetteki olan gayretini, ibadetteki olan hırsını şöyle bir düşün. Onlara özen. Ama dünyevi şeylerde her zaman şimdi nereye bakman lazım? Aleyhisselatü vesselam'ın da tavsiyesiyle kendinden aşağıda olanlara. Bak musibete dûçar olmuş insanlara. Rızkının çok az olmuş az olarak verilmiş olan insanlara. Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve qana'ahu Allahu bima Kimdir felaha eren? O kimsenin özelliklerinden bir tanesi de Allahu Teala Allahu Teala okulu verdiğinde ne yapar? Kanaatkar kılar. Yani Allahu Teala'nın seni felaha erdi, erdirdiğini gerçekten kurtuluşa nail olduğunu görmek istiyorsan bu hasletlere sahip olmaya çalış. Kanaahu Allahu bima Allah Teala verdiğiyle okulu ne yapar? Kanaatkar kılar. Yani kul hamdolsun der. Gözü yukarılarda değildir. Bulunduğu hal, bulunduğu yer onun için mutlu olduğu bir yerdir. Elhamdülillah der. Üçüncü hadis Hakim İbni Hizam hadisi radıyallahu anh. Burada da görüyorsunuz sahabenin Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'la olan ilişkisini aleyhisselatü Vesselam'ın onları nasıl yetiştirdiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin onlar katındaki değerini diyor ki bu bu sahabe Hakim seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme fea'tani geliyor aleyhissalatü ve bir şeyler istiyor mülk istiyor o gün aleyhissalatü ve aynı zamanda devletin reisi devletin başkanı başa sıkışanın yardım talebinde bulunanın gideceği tek adres çünkü elinde ganimetler var elinde mal var diyor ki bu sahabe aleyhissalatü ve bir şeyler istedim o da diyor bana verdi bunu istediğimi verdi Sonra sألتُه فأعطاني, sonra sألتُه فأعطاني. Yine istedim, yine verdi. Yine istedim peş peşe. Yani düşünün, Aleyhisselam gelip gelip para istiyor, gelip gelip mal mı istiyor yani. Sonra ya قال يا حكيم. Aleyhisselam güzel bir usta. Her zaman olduğu gibi diyor ki, "Ey hakim, sabır. İnne hada'l māl khadrun hulwan." Diyor ki, bu mal bu dünya malı var ya diyor. Khadrun hulwan. Hadr ne demek? Hadır yemyeşil. Yani bakan kişileri, yani dışarıdan bakanı ne yapar? Mesut eder. Cezbeder. Cezbeder. Halvun, tadanı ne yapar? Tadanı, tadan kimseyi etkiler. Daha da çok iştahını arttırır. Diyor, dünya malı böyle bir şeydir. Ey hakim diyor. Ve men bir bisakavvetin bisakavveti nefsin bu rikalehu Kim diyor bu dünya malına? Onu takip etmeden, onun peşinde koşmadan, ona göz dikmeden alırsa onu, öyle ki yardım da olsa, allah Teala diyor, o mala bereket verir. وَمَنْ اَخَدَهُ بِا اِشْرَافِ نَفْسٍ لِلَا مُبَارَكْ لَهُ فِي Ama kim de böyle göz dikerek, acaba bana buradan bir yardım gelir mi diyerek, oradan beklentiler içinde, kuruntular içinde bulunarak bir şey isterse, diyor ki allah Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun diyor, bereketi olmaz. O mala bereket bulamaz o kimse Bereketini göremez onun. Yani, Fakirin de izzet olması lazım arkadaşlar. Fakirin gözü ma zenginin malında olmayacak. Fakirin zenginle olan ilişkisi, zenginle olan arkadaşlığı, dostluğu ne olmayacak? Mal için, mal beklentisi için olmayacak. Böyle bir şey olursa bereket olmaz bu hayatın. Ve kâne kellezî ya'kul ve lâ Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, işte yani gözlüken adamın diyor durumu anca, ne gibidir? Yemek yiyip doymayan kimseyi sevmezdir. Velidul ulya hayrun min el yed sufla Yukarıdaki el, az sonraki rivayetlerde gelecek o. Yani veren el. Hayrun min el yed sufla Alan elden her zaman nedir diyor Resulullah sallallahu Üstündür. Gal hakim, "Fe qultu ya Rasulallah, vellezî ba'atke bil hak, la erzâ'u ahadan karşısındaki o konuşan kimsenin boş konuşmadığını çok iyi biliyor o iki dudaktan dökülen sözlerin, cennetin anahtarları olduğunu, kendisinin ebedi saadetine götürecek olan sözler olduğunu çok iyi biliyor. Yani sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine böyle yaklaşıyorlar. O söylediyse, o emrettiyse, o böyle buyurduysa, nedir? Cennetin anahtarı buradadır. La yentikü <gülüyor> annil hava inhu illa vahyun yuha. havasından konuşmaz çünkü o diyor allah Teala. Vahiyden konuşur. Hakim diyor ki, sahabe, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan sonra diyor dünyadan ayrılana dek, bu dünyadan çıkıp gidip ölene dek kimseden bir şey istemeyeceğim. Şimdi siz olayın devamına bakın. Tabi aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. فَكَانَ اَبُوْ بَكِرَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهِ يَدُ Ata. Ebu Bekir radıyallahu anh, halifelik döneminde halife olduğunda, devlet başkanı olduğunda ganimetler geliyor. Devletin hazinesine Devletin bütçesine, Allah yolunda yapılan savaş sonucu mal mülk geliyor. Bunun ne yapılması lazım? Dağıtılması lazım. Allah'ın emrettiği şekilde. Ebu Bekir çağırıyor hakimi. Diyor ki gel. Senin neyin var? İstihkakın var. Hakkettiğin bir mal var burada. Gel al. Hakim ise diyor ki fe fe en minhu şeye. Hakim gitmiyordu. Hakim radıyallahu anh bu malı almaya gitmiyordu. Çünkü bir kere öğrendi dünyanın yeşil olduğunu, tatlı olduğunu, onun peşinde koşmaması gerektiğini, yoksa bereketli olmayacağını. Summa inna Omar radıyallahu anhu daa'ahu li yu'tiyahu an yaqbalahu. Bekir vefat ediyor radıyallahu an. Ömer geliyor yanına, yerine halife oluyor. O da miras dağıtacak. O da pardon, para dağıtacak. Onun devletteki hakkını verecek. Yine gitmiyor hakim. Almıyor. Feqala ya ma'şara'l muslimin Ömer İbn Khattab diyor ki Müslümanlar şahit olarak ey Müslümanlar u ala hakim diyor şahit olun şahitlik edin <gülüyor> inni a'ridu alayhi haqqahu allazi qasamahu Allahu lahu fi hadha'l fei feyaba an şahit tutuyor Müslümanlar diyor ki ben Allahu Teala'nın bu ganimetlerde diyor ona verdiği payı ona vermek istiyorum ama diyor o istemiyor şahit olun feyaba an ya'khudahu Falem <gülüyor> yerza hakim ahadan min en nas ba'da en nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta tufi. Hakim ölenerek dünyadan ayrılan ederek ne yapmadı diyor? Daha artık kimseden bir şey istemedi, bir talepte bulunmadı. 2. dördüncü hadisimiz Ebu Berda hadisi, Ebu Burda hadisi. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Kâle haracna ma'a rasulillahi ve sellem şimdi anlatıyor. Bakın, sahabeler çok yokluk çekmiş insanlar. Yani bugün bizim yoksulluk derecesi diye gördüğümüz şeyin çok çok altında yoksulluk çekmiş insanlar. Bunu neye dayanarak soruyoruz? Bakın buraya rivayete dayanarak. Yani bugün bir insanın evinde tüp olmasa bu yoksulluk oluyor. Değil mi? O gün, iki gün, üç gün tüpünü alamasa bu yoksulluk oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki yardım geliyor, destek geliyor, tüpü başlıyor yeniden kaynamaya. Tenceresi var, evi, balkonu, camı, perdesi, koltuğu. Böyle aslında... Yani sahabenin yaşamış olduğu döneme göre saraylarda, o dönemin saraylarında yaşanan bir hayat sürüyoruz. Fakirler, yoksullar da öyle. Diyor ki Ebu Musa Aleyhisselatü Vesselam'a Vesselam bir savaşa çıktık. Ve nahnu siddetun neferin beynine ba'irun na'takibuhu. Altı kişiyiz. Diyor bir tane de neyimiz var? neyimiz var. Binecekleri bir tane binek var. Ne yapıyorduk? Diyor. Na'takibuhu. <gülüyor> Peş peşe sırayla ona biniyorduk nöbetleşe nöbetleşe. Fenqabat aqdamuna ve naqabat qadamay. Qadamı diyor ki Ebul Musa şöyle şari. Ayaklarımız ya paramparça oldu yürürken. Diyor kendi benim diyor ayaklarım diyor perişan oldu. Hatta diyor vasakat azfari. Düşünebiliyor musunuz? Ayağındaki tırnakları düşüyor artık. Tırnakları çıkıyor. Yani şimdiki gibi asfalt değil. Hele bazı yerler var ki güneşin sıcağı, taş. Orada yürümek bir ölüm. فَكُنَّا نَلُفُ ala اَرْجُلِنَا اَلْخِرَقُ Ebu Musa diyor ki ayaklarımıza bez parçaları sarardık. Yani ayakkabı yok. Şimdi Bizden birisi ayakkabısını Selam. bir sene sonra değiştirmediği zaman Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> Selamun Kendini ne hissediyor? Mahzun hissediyor. Değil mi yani? Eskidi diyor yani. Ayakkabısının içindeki o sünger taze şeyleri azıcık ayağını acıtmaya başlasın diyor. bu ayakkabıyı atayım ben hemen yeni bir ayakkabı alayım. Çüremiyor musunuz? Yani ayaklarını kumaşlara sarıyorlar, bezlere sarıyorlar. Savaşa gidiyorlar bunlar. İşte diyor ki "Fe summiyat gazvetu zatur riqa". Siyer okuyanlar bilir. Zatur <gülüyor> riqa savaşı var, gazvesi var. Biliyor musunuz? Ne demek rika? Yama demek. Yama savaşı. İnsanların ayaklarını yamaladığı, elbiselerini yamaladığı bir savaş, yoksulluk. Savaşa öyle gidiliyor. Lemma kunna na'subu ala arjunina min al-kharq. قال ابو بردة فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره Bakın, tevaziye bakın arkadaşlar. Olayın sahibi, olaya şahit olmuş, olayı yaşamış kimse Ebu Musa bu olayı anlatıyor bize. Savaşa gittik, 6 diyor. Sonra Ebu Musa bu anlattıklarından pişman oluyor. Niye anlattım ki ben bunu diyor. Ama kâle ve mâ kuntu asna'u bi en azkuruhu. قال كأنه كره أن diyor ki sahabe Ebu burada diyor ki Ebu Musa'şar hakkında. Yani diyor bu amelini ifşa etmekten yapmış olduğu Allah yolundaki bu salih ameli Allah yolunda yapmış olduğu bu gayreti insanlara anlatmasından ortaya çıkarmasından ne yaptı? Pişman oldu eski anlatmasaydım diyor. Ebu Musa el-Esse'e radıyallahu anh. Muttfakun aleyh. Tabii elemeh diyorlar ki şayet senin yapmış olduğun amelde insanlara bir teşvik etme özelliği varsa insanların o sünneti, o ameli, o salih ameli yapmadığını görüyorsun. O yapmış olduğun ameli ifşa etmende, insanlara söylemende bir beys yok. Riya olmaması babıyla. E, Riya olmaması şartıyla. Ki insanlar oruç tutmuyor pazartesi günleri, perşembe günleri. Sen tutuyorsun. İnsanlara onlar da tutsun diye, böyle bir ibadetin yapılması gerektiğini görsünler diye o amelini söylemende bir sakınca yok. Beşinci hadis Amr İbni Taglib hadisi. Radıyallahu anh. Taglib. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bimalin أو ساب ينفق diyor ki bu Amr ibn Taglib Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ganimet malları <gülüyor> ve köleler getirildi Aleyhissalatu vesselam diyor, bunları dağıttı fa a'ta rijalan <gülüyor> ve tabi dağıtırken kimilerine veriyor kimilerine vermiyor bu malı bazlarına da vermiyor Aleyhissalatu vesselam fe balagahu en allazina atabu Sonra Aleyhisselatü Vesselam duyuyor ki, kulağına geliyor ki Kendilerine bu ganimetten vermeyip ayırdığı, kendilerine bu, bu ganimetten pay ayırmadığı Kimseler ileri geri konuşuyorlar, hoşnutsuzluklarını ifade ediyorlar Aleykümselam Kapı kapalı mı? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu duyunca kalkıyor Allah'a hamd ediyor. Her zamanki olduğu gibi. Elhamdülillah diyor. Ve etnâ aleyh. Sonra Allah-u Teala'ya sena ediyor. Hamd nedir? Sena nedir arkadaşlar? Hani Fatiha ile alakalı hadiste diyor allah Teala. Kulumla Fatiha'yı ne yaptım? Kendi aramda ikiye böldüm. Kulum elhamdülillah dediği zaman ben derim ki kulum bana hamd etti. Kulum Er-Rahmanir-Rahim dediği zaman derim ki kulum bana sana et. Hamd ney sena ney? Hamd. Evet. O şükür olur. Evet. Sana verilen nimetlere hamd edersen o şükür olur. İhsana karşılık, iyiliğe karşılık yapılan övgüye ne deniyor? Şükür deniyor. Hamd daha yüksek bir şey. Evet. Neden dolayı? Bütün sıfatlarını onun sahip olduğu, onun ee, ezeli ve ebedi sıfatlarından dolayı mükemmel olan kemal sıfatlarından dolayı onu ne yapmak? Övmek. Yani hamd illa sana iyilikte bulunmasına gerek yok. Onun üstün sıfatlarından eksiksiz, noksansız sıfatlarından dolayı onu hamd ediyorsun. Onu bu sıfatlarıyla yad ediyorsun, zikrediyorsun. Bu ne oluyor? Hamd oluyor. Sena ne demek Sena? Hamdın tekrarlanması. Yani hamdı tekrarlarsan ona da ne deniyor? Sena deniyor. İşte Allah Allah Rasulü Aleyhisselam her mevkiyde, her konumunda ne yapıyor? Önce Allah ham sonra Sena diyor. Çünkü onu kulları arasında, Allahu Teala'yı kulları arasında en iyi tanıyan, bilen kim? Resulullah, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem. Diyor ki en ba'd Fawwālihi inni le'u'ati raju'le ve adaw Ben diyor Allah'a yemin olsun ki kimilerinize veririm mal mülk, kimilerinize de vermem. Waladhi adaw ahabu ilaymin aladhi'u'ati. Diyor ki yani verdiklerim vermediklerimden daha sevimli değildir. Yani vermeyip mal mülk vermediğim kimseler verdiklerimden bana daha sevimli diyor. Bu, bir şey, bu sevginin alameti göstergesi değil. Birlerine verdim diye ben onları vermediklerimden daha çok seviyorum anlamına gelmez. Hatta diyor ki Aleyhisselatü vermediklerim bana daha sevimlidir. Walakinni inma a'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min el-jaz'i vel-hel'a Ben diyor, niye veriyorum bazılarına kimilerine kalplerinde diyor hoşnutsuzluk kalplerinde diyor kızgınlık gördüğüm için veriyorum onları Kimilerine de vermiyorum çünkü diyor onları o vermedikleri mi diyor Allah Teala'nın onlarına koymuş oldukları gına. Ne demek gına? muhtaç olmama tevekküllerinin Allah'a olması iç kalplerinde olan hayırları bildiğim için diyor Kalplerindeki olan güzellikleri bildiğim için ne yapıyorum? Onlara da vermiyorum. Allah'a bırakıyorum onları. Minhum amrubni taglib. İşte onlardan bir tanesi de budur diyor. Sahabeye söylüyor. Kala amrubni taglib. Şimdi amrubni taglib de bunu duyunca sen Allah-u Teala senin kalbindeki ne yapıyor? Hayra işaret ediyor. Gınaya işaret ediyor. Mustagni olduğuna. Hiçbir şeye muhtaç olmadan Allah'tan başka. Buna işaret ediyor. Ne diyor Amr ibn Talib? Ta vallahi ma uhibbu an liye <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem humran ni'am. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor duyduğum bu kelimenin karşılığında bu duyduğum bu sözlerin karşısında yeryüzü benim olsa orayı denk tutmam. Yeryüzü dolusunca kırmızı develerim olsa bu kelime işte gelmez diyor. Ne demek düşünsene? Resulullah'ın bir müjdesi var burada. Altıncı hadis Hakim ibn Hazam hadisi, az önceki rivayetin farklı bir versiyonu. Diyor ki Nebi birer lesetül aleyhül olia khairum min aleydu sufla. Yüksekteki el veren el, alan elden üstündür. Vbde bimen ta'ul vereceksen kimden başla vermeye aileden. Hatta önce kendi nefsinden. kendinden başla diyor. وَخَيْرُ صَدَكَةِ عَنْ زَهْرِغِنَا Sadakanın en güzeli nedir? Nasıl verilmesi? Muhtaç olmadan vermek. Karşılığını beklemeden vermek. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهِ Çok önemli. Kim diyor iffetli olursa kim el açmaz. Dilenmez. İffetli olursa يُعِفَّهُ <اللّٰه> Allah onu ne yapar? İffetli kılar. وَمَنْ يَسْتَقْنِي İğnihillah. Kim de gani olursa, ben muhtaç değilim deyip, Allah'a kalbini bağlarsa, Allah diyor onu ne yapar? Zengin eder. Muttefakun aleyh. Yedinci hadis, Sufyan Sakr ibn Harf hadisi. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tulhifu fil mes'ele. Bir şeyleri ısrarla istemeyin. Bir şey istediğiniz zaman ısrarla istemeyin. Fe vallahi la yes'eluni ahadun minkum şey'en Allah'a yemin olsun ki sizden birisi bazen benden bir şey ister, fatox rija leh o meseleti minni şey, diyor bu isteğinin sonucunda benden diyor bunu elde eder. O ana leh o Aslında diyor ben bunu vermek istemem ona, ama ısrarla istediği için vermişimdir. Fayubara kala hafime ataytu ve böylece diyor ne yapamaz, aldığı şeyin bereketini göremez. Ya onun için insan çok ısrarlı olmayacak istediği zaman bu manada. Başkasından bir şey talebinde bulunduğu zaman. Hatta alimler diyor ki yani borç bile zaruret halinde istenir. Keyfiyet halinde bir şeyleri mükemmele tamamlamak için istenmez. Zaruretin halim vardır. ihtiyacın vardır. Zaruret haline ulaşmıştır. O zaman borç istersin. Ama bir şeyleri tamamlamak adına ne yapamazsın? Diyorlar borç isteyemezsin. 8. hadis Ebu Abdurrahman Avf ibn Malik el-Eşga'i diyor ki kunna inda Rasulillah aleyhi ve sellem tis'atan au semanihatan au seb'atan Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam yanındaydık diyor. 7 ya da 8 ya da 9 kişiydik. Dedi ki diyor bize Aleyhissalatu vesselam ala tubay'una Rasulullah Resulullah diyor ki onlara. Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz? Etmez misiniz? hadisi ahdin bi bay'ah diyor ki Ebubekir Abdurrahman henüz Allah Resulü'ne yeni beyat etmiştik zaten yani. Beyatımızın üzerinden çok süre geçmemişti. Resulullah'tan böyle bir şey duymak şaşırttı onları. Diyor ki yeni beyat etmiştik. Dedi ki diyor ey Allah'ın Resulü kat bay'nake ya Rasulullah. Yani biz sana beyat ettik. Söz verdik, ahit verdik. Resulullah bir daha tekrarlıyor. Diyor ki, اَلَا تُبَايِعُونَا رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın Resulüne beyat etmiyor musunuz? Hadi edin. Biz de diyor hemen ellerimizi uzattık. ve اَيْدِيَنَا وَقُلْنَا Ve şöyle dedik. Baya يَعْنَاكَ يَا رَسُولَ Sana beyat ediyoruz ey Allah'ın Resulü. Sonra diyor ki, فَاَلَا مَا نُبَايِعُكُ Peki ne ne üzerine sana söz verelim? Ne üzerine beyat edelim? Yani bizden Ne istiyorsun? Kale, <gülüyor> an voilà şey Allah antabudu ve şey. Yalnızca Allah'a ibadet etmeniz için ve ona hiçbir şey ortak koşmanız konusunda beyat edin. Tevhid. Diyor ki devamında, Vassalawatil Kamsız. Beş vakit namaz, beş vakit namaz için kılmaya ve tutiğu, Allah taraya itaat etme konusundan abın beyat edin ve sırra kelime hafiye sonra Vesselam böyle eğiliyor fısıldayarak onlara diyor ki ولا تسالوا الناس شيئا insanlardan hiçbir şey istemeyin insanlardan hiçbir şey istemeyin felaqad raitu ba'd ulai'ika nafar diyor ki bakın Ebu Abdurrahman o diyor bizimle bulunan beyat eden 7 9 kişiden diyor bazılarını şöyle gördüm şöyle buldum يَسْقُتُ سَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلْ اُحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّا Onlardan birisinin diyor, onun asası, kırbaçı düşerdi de kardeşinden o düşen kırbaçını kendisine vermesine ne yapmazdı? İstemezdi. Niye? Çünkü Aleyhisselatü onlara eğiliyor, ne diyor? Kısık bir sesle وَلَا تَسْأَلُ şey, insan İnsanlardan bir şey istemeyin. Bu, sevcih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu isteği karşısında sahabeler öyle. Namaz kılıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ayağındaki sağ ayakkabıyı çıkartıyor. Namazın son oturuşunda. Selam veriyor. Bir bakıyor ki bütün sahabelerin ayaklarındaki sağ ne hepsi çıkmış. Sorgu sual yok. Neden, niçin, nasıl? Ama şimdi öyle insanlar var ki hoca tipinde topluma ders yapan insanlar çıkmışlar diyorlar ki Hadisler akidede delil olmaz. Bir tarafta sahabenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine olan bağlılığına bakın. Sorgu sual olmadan nasıl bir bağlılık var? Aleyhissalatü vesselamın isteğinin üzerinde bir hırs var. Azim var, gayret var. Bir taraftan da bakın ki öyle insanlar söylemiş ki hadisler akidede delil olmaz diyecek kadar cüretkarlar. Dokuzuncu hadis i̇bn Ömer hadisi diyor ki ennen nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal la tezalul mes'eletu b'yehadikum hatta yelkallaha ta'ala ve lesefî vecihi muz'atu lahmin. Sizlerden birisi diyor direndiği sürece sizlerden birisi insanlardan sürekli bir şeyler istediği sürece ne haber Allah-u gittiğinde Allah-u Teala ile karşılaştığında ölüp haş olduğunda nasıl dirilir? Yüzünde diyor hiçbir et parçası olmadan dirilir. Yani onları o şekilde tanınacak. Yani Dünyada dilencilik yapan, dünyada insanların üzerinden geçinen, dünyada insanlardan bir şeyler talep ederek hayatta kalmaya çalışan insanların ahiretteki tanınmış şekli ne olacak arkadaşlar? Yüzlerle, yüzlerindeki etsiz olmaları. Yüzleri etsiz olacak diyor. Bu hadis müttefakun aleyh. Onuncu hadis yine i̇bn Ömer. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle ve hu aleyl Aleyhisselatü vesselam minberdeyken, hutbedeyken, sadaka ve insanlardan bir şey isteme konusunda iffetli olma, uzak durma meselesiyle alakalı konular zikrediyor Aleyhisselatü vesselam. Diyor ki, Aliyül Hülya kaynun min aliyedü Sufla veren el, alan elden hazamun üstündür. Aliyül Hülya peki yukarıdaki el kimdir? Üstteki el, el <gülüyor> münfika, infak eden. Sufla Aşağıda olan el ise diyor yesa ile. Şimdi bile dilençer nasıl dileniyor? El aşağıda böyle. Bakın artık literatüre geçmiş, Türkçeye bile geçmiş. Aleset 1400 sene önce konuşmuş. Veren el alan elden üstündür. 11. hadis Ebu Hurayra hadisi. Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mensealen nase tekkuran." insanlardan zenginliğini yahut da parasını yahut da durumunu düzeltmek için çoğaltmak için bir şeyler isterse malına mal katmak için dilencilik yapıyor. Bugün haberlerde de görüyorsunuz bazen değil mi? Adamın evinden o kadar yastık altından bir sürü para çıkıyor. Adamlar nerede topluyor? Caminin önünde, köprünün üstünde topluyorlar. Diyor ki, Fe innema yes'alu jamran." Aslında diyor bu insan bir şeyler talep edip de isteyen bu insanın diyor Yaptığı nedir? Kendisine ateşten kor toplamaktır diyor. Aldığı o para, aldığı o istediği o şeyler onun için nedir? Kor. Ateş. Fel yestakille ev liyestekfir. <gülüyor> Bu az olsun çok olsun böyledir. 12. Hadis Semura İbni Cundub hadisi. Radiyallahu anh. Bakın aleyhissalatü bizlere neyi öğretiyor arkadaşlar? İffetli olmayı öğretiyor. İzzetli olmayı öğretiyor. Yani fakirliğin de bir neyi var? Adabı var arkadaşlar. Fakirliğin de bir neyi var? Adabı var. İnnel mes'elete keddun. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Dilenmek nedir? Diyor yüz yaralamak. Biz Türkçede ne diyoruz ona? Yüz karası diyoruz ya. Arapçada böyle yüz. Yani yüzün yaralanması böyle. Tırmıklanması, yaralanmasıdır diyor. Yekutlu bir raculu ve cehu. Bununla diyor ki ne yapar? Bu istediği sadakayla, dilenmekle yüzünü yaralar. Yani yüzünü karartır. İlla en yes'elel raculu sultanen ev fi emrin labudde min Kişi diyor, nasıl isteyebilir ancak? Ya diyor devlet yöneticisinden, ya da fi emrin labudde minhu zaruret halinde olduğu şeyler isteyebilir. Yani az önceki rivayetlerinde anlıyoruz. Malına mal katmak için eksik olan bazı şeylerini olmasa da olmaz olmayan Zaruri olmayan şeylerini tamamlamak için değil. İhtiyacı oldu. Az sonra rivayette gelecek kimler bir şey isteyebilir? Ne zaman başkasından bir şey istemek caiz olur? Az sonra rivayette zikredeceğiz. Hani ibn Mesud, diğer hadis radıyallahu anhu, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men asabet fâkatun kime diyor bir fakirlik isabet ederse kime yoksulluk kimin başına yoksulluk gelirse fe enzeleha bin nâsî tuset defakatu ve bunu diyor insanlara açar, insanlardan ister, insanlardan talep ederse ne olur? Lem tuset defakatu. Onun diyor bu fakirliği ne yapmaz? Kapanmaz. Bazı insanlar vardır, hayat boyu ağlarlar, hayat boyu şikayet ederler niye? Çünkü ihtiyacını, çünkü fakirliğini. Çünkü muhtaçlığını Allah'a değil de insanlara açıp yalvardığı için o kapı kapanmamıştır. Kapanmayacaktır daha. Diyor ki Aleyhissatü vesselam: "O Ve man enzelaha billahi feyushkullahu lehu birizqin ajilen au ajil." Kim diyor Allahu Teala'ya açarsa Allah Teala indirir. Allahu Teala'ya ellerini açarak "Ya Rabbim sen benim durumumu biliyorsun." diyerek yalvarırsa Allah Teala'nın diyor ona hemen ya da daha sonra diyor Rızık vermesi çok yakındır. Yani öyle bir sebep halk eder, öyle bir şey bahşeder ki sana. Bir de bakarsın ki hiç ummadığın bir yerden ne yapmış Allah Teala sana bir rızık kapısı açmış. Mesela kanaatkar olmayı bilmen lazım. Dediğim gibi kim insanlarda var ki yok adam hayatı boyunca o durumdan çıkamaz. Onun fakirliği ne kap örtülmez. Niye? Çünkü o derdini kim açtı? İnsanlara açtı. Elini insanlara açtı. Allah'la konuşmadı, Allah'tan istemedi. 14. hadis, Sevban hadisi. Radıyallahu anh. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Men tekaffele li'en la yes'elen nâse şey'en ve etekeffelü lehu bil cennâ. <gülüyor> Kim diyor insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse? <gülüyor> Aleyküm <Aleykümselamun gülüyor> <Aleykümselamun aleykümselamun gülüyor> <aleykümselamun gülüyor> Ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Aleyküm kim diyor insanlardan böyle bir şey talep etmeyi talep etmemeyi bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. <gülüyor> sevban diyor ki ben sana vaat ediyorum ey Allah'ın Resulü. Aleyhissalatu vesselam diyor ki şey diyor ki ravi <gülüyor> sevban bu saatten sonra söz verdikten sonra garanti ettikten sonra insanlardan ne yapmadı? Hiçbir şey istemedi. Onların istememesinin sureti öyle bir suret öyle bir hayat biçimleri olmuş ki Az önceki rivayetlerde geldiği üzere. Ellerinden bir şey düştüğünde ne yapmıyorlar? Başkasının istemeye hayal ediyorlar. Şimdi insanlar, tarikatçılar, bırakın yani bir insanın kardeşinden caiz olan bir şeyi istemesini, ölülerden binlerce yıl yaşamış önceki kişilerden, zatlardan, toprağın altında, kendilerinden istenmesi caiz olmayan hususları istiyorlar. Öyle değil mi? Nedet diyorlar, yetiş diyorlar, bizi kurtar diyorlar. Ya kardeşim senin kardeşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir edep, ahlak öğretmiş ki yani iffetli olmayı öğretmiş. Zaruret olmadan, ihtiyacın olmadan kardeşinden sana vermesini istediğin caiz olan bir şeyi dahi istememeni üstün <gülüyor> olarak görmüş olan bir peygamber sana nasıl olur da yalnızca allah Teala'dan istemen gereken bir şeyi kalkıp da kabirlerinde sadece kemikleriyle kalan yahut da çürümüş gitmiş olan insanlardan istemeni? Caiz diyebilir ki, buna izin verebilir ki. 15. Hadis Ebu Bişir Kabisa radıyallahu anh diyor ki tahammeltu hamâleten. hamâleten hamâle bir insanın arkadaşlar iki küskünü, iki dargını iki kabileyi barıştırmak için üstlendiği kefalet. Tamam diyor. Ben diyor bunun borcunu ne yapıyorum? Üstleniyorum. Araya giriyor. Tamam diyor. Bu tür insanlara ne yapılabilir? Yardım edilebilir. Sadaka verilebilir. Zekat verilebilir diyor alimler. Fe ateytu sallallahu aleyhi ve sellem eseluhu fîhâ. Tabi şimdi kefalet altına girdi. Kime geliyor? Aleyhisselatü vesselâm'a geliyor. Diyor ki ben böyle bir şeyim var. Peygamberimizden bir şey isteyecek. Akim hatta te'tiyene sadakatu fenemur aleke biha. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam. Diyor burada takıl biraz. Yanımızda otur. Kal. Bize diyoruz sadaka gelene kadar bekleyelim. Geldiği zaman diyor onu sana sarf ederiz. O sadakayı sana veririz. Madem böyle bir şeyin altına girdin. Bakın ne var? İnsanların aralarının düzeltilmesi için bir insanın böyle bir şekilde kefaletin altına girmesinin müstahap olduğunun bir şeyi var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ona yardım ediyor. Sıbna kâle yâ kabîsa innel la lâ illa li li'ehadi selâsetin. Diyor ki ey kabîsa. İstemek, dilenmek ancak diyor şu üç kişi için diyor. Mümkündür, caiz olur. رَجُلُنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ hatta حَتَّى يُصِيبَهَا Senin gibi diyor yani kefalet altına giren kabile veya iki insan veya iki topluluk arasında kavgayı, savaşı önlemek için şeyler üstlenen insanın o üstlendiği şeyi yerine getirmesi ifa etmesi için dilenmesi bu caizdir. Gidip istemesi caizdir. Sımmayum diyor. Elde edeceğini elde eder sonra da ne yapar bu kimse artık tamam. Daha istemek yok. Varaculun asabetuh zaihatun hatun mâ lehu. İkinci insan dilenmesi caiz olan malına mülküne ne gelmiştir? Afet gelmiştir. Felaket gelmiştir. Fehallet lehu hatta yusib kıvâmen min aiş. Malına mülküne afet gelmiştir. Yerle bir olmuştur. Hayatını idame ettirecek kadar ne yapabilir? isteyebilir. Bu da isteyebilir yani. Evet adam zengindir. malını mülkünü kaybetmiştir. Afet gelmiştir. Tarlasına şey düşmüştür. Kıldırım düşmüştür. İflas etmiştir. Bu adam hayatını artık geçirem geçinemiyordur. Bu adamın gidip bir şeyler istemez caizdir diyor. Etti ki Varacolun esabetu fâkâ Fakirlik bulaşmış. Kendisine fakirliğin isabet ettiği. Hatta yekule thalâsetun min zevil hica min kavmihi. Yaşadığı toplulukta yakın çevresinde zevil <gülüyor> hica akıl sahibi. Yani duygusal davranmayan. Gerçekten bu adama fakirlik dokundu. Bu adam fakirdir diyen yani üç kişi hükmederse diyor bu adamın fakir olduğunu. Bu adamın da ne yapması caizdir? dilenmesi istemesi. Tabii dilenmek derken tabii bunda bir izzeti var. Caminin önünde mendil açmak. Köprünün başına değil. Gidip insanın eşinden, dostundan, kardeşinden istemesi de nedir? Caizdir. O üç kişi ne diyecek? La kad asabet fulanen faqatun. Fehalletu'l mes'elatu hatta yusiba karaman min eysh. Eليسات تسألك bunun dışındaki isteklerin ey kabisa diyor nedir? Haramdır. bu üç kişinin dışında bir insan isterse dilenmesi haramdır. Ekuluha sahibuha suhta. Bu şekilde sahibi bunu isteyen kişinin ne olarak yer? Haram olarak yer. 16. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet etti hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leysel miskinu lezî yetufu alet nâsi terudduhu l-lukmetu ve l-lukmeten. Vettemratu vettemraten. Yani miskin denilen, zavallı denilen, fakir denilen insanlara bir şeyler isteyip Karşılığında bir lokma, iki lokma, bir tane iki tane hurma alıp geri çevirilen adam değildir diyor miskin, zavallı, fakir. Kimdir fakir? وَلَا كِنَّ la الَّذ۪ي لَا يَجُدُغِنًا يُغْن۪يهِ وَلَا yuftanu lehu فَيُتَسَدَّقُ عَلَيْهِ Yani kendini ayakta tutacak, muhtaç olmayacak bir şey bulamayıp, ona rağmen insanların durumunu anlayamadığı, Ve bu şekilde de kendisine sadaka vermedikleri kimsedir diyor aleyhissalatü Kapı kapı dolaşan dilencilere Aleyhisselatü Vesselam ne demiyor? Onlara fakir demiyor, miskin demiyor, zavallı demiyor. Miskin kimdir? İhtiyacı yok. İhtiyacı var. İsteyemiyor. Bu sebeple de insanlar kendisini bilmedikleri için vermiyorlar. Miskin budur. Bu da Muttafakun Aleyh hadislerden. Bazı insanların dilinde de duydum, kitaplarda da geçiyor. İşte Herhalde dilencilerin uydurduğu bir hadistir bu. Ne diyorlar? Atın üzerinde de gelse dilenci yani ne demek atın üzerinde de gelse? Yani zengin olsa yani imkanı olsa bile ne yapın? Ona verin. Bunu duydunuz mu hiç? Bir kişi duydum. Başka duyan yok mu? Ben mesela duydum bunu. Zaten atın üstünde de gelse dilenciye verin. Hadis kitaplarında da var tabi ama uydurma hadis kitaplarında var. Geleni boş çevirmeyin. <gülüyor> var mı şey? Yani boş çevirmeyin derken illa bir şey verme anlamında değil. Azarlamamak lazım sonuçta geleni. Ben ele fe felaten Bu bunu boş çevirmeyin anlamında anlayamaz. Anlamayız yani illa bir şey vermek anlamında değil. Ona ne yapmamak lazım? Kötü davranmamak lazım. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz. Allah-u Teala bizleri kanaat sahibi olan kullarından eylesin. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. en la ilahe illa edin.